Latifelerin Meşreplerindeki Murakabe Keyfiyeti Malumdur ki, her bir latife için ilahi tecellilerden bir asıl vardır. Kalp latifesinin murakabesi şöyledir. Salik, kalbinin Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin hizasında olduğunu mülahaza eder ve şöyle dua eder. Ey benim Rabbim! Resulullah'ın kalbinden Adem peygamberin kalbi üzerine, Efal tecelliyesinin feyzini yağdırdığın gibi benim kalbimin üzerine de o feyzi yağdır. Bu makamda terakki eden salike Ademiyyül Meşrep denilir. Salik ruh latifesinde de ruhunu Hazreti Rasulullah'ın ruhu hizasında mülahaza eder. Ve şöyle dua eder. Ey Rabbim! Hazreti Rasulullah'ın ruhundan Hazreti Nuh, ve Hazreti İbrahim'in ruhuna yağdırdığın sıfat-ı subutiye'nin feyzinden benim kalbimin üzerine de yağdır. Ve ruhtan terakki eden zata İbrahimi yol meşrep denilir. Salik sır murakabesinde sırrının Hazreti resul Ekrem'in sırrı hizasında olduğunu mülaahaza eder ve şöyle dua eder. Ey benim Rabbim, Hazreti resul Ekrem'in sırrından Musa peygamberin sırrına yağdırmış olduğun şuunat-ı zatiyyenin fezinden benim kalbimin üzerine de akıt. Sırdan terakki eden zata Musevi Yul Meşreb denilir. Salik, hafa murakabesinde hafasının Hazreti Rasulü Ekrem'in hafasının hizasında olduğunu mülahaza eder. Ve şöyle dua eder. Ey benim Rabbim! Hazreti resul Ekrem'in hafasından Hazreti İsa'nın kafasına yağdırmış olduğun sıfat-ı selbiyenin tecelliyat feyzinden benim kafamada yağdır. Kafasından terakki eden zata İsevi yol meşrep denilir. Salik ehfa murakabesinde ehfasının Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihfasının hizasında olduğunu mülahaza eder ve şöyle der: Ey benim Rabbim, Hazreti Fahri alemin ve Habibi Ekrem'in ehfası üzerine, Eşşe'nul caminin feyzinden, Ehfam'ın üzerine de yağdır. Ehfa yoluyla vasılı ilallah olana, yul meşreb denilir. Faide Salik olana, bu silsilenin meşayihı ayna gibidir. Ki onlardan kemalat ve ilahi feyzler, latifelerin üzerine akseder. Bu aksetmek, boyanmak ve görünmek iledir. Sevginin şiddetli irtibatından husul bulur diye itikad etmek en önemli şartlardandır. Meşreplerin murakabesi bittikten sonra salik velayeti meşrebiye velayeti suhra murakabesine başlamaya emir olunur. Bu daha önce tarif olunmuştu. Velayeti kubra. Velayeti suhranın kemalatı husul bulduktan sonra salik nefsin tezkiyesine yönelir. Onun seyri Velayeti dairesinde enbiyaya mirasçı olarak tam mutabakat etmesi gereklidir. Velayeti kubra'nın daireleri üç daire ve bir kavstan ibarettir. Daire 1 Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Ayeti kerimesinin gerektirdiği ve kuşattığı emri düşünmek gerekir. Şöyle ki, Salik'in nefs ve alemi emre ait olan beş latifeleri üzerine, ayetin ifade ettiği mana üzere feyzi ilahiye yağar diye mülahaza edilir. Daire 2 Bu daire, Muhabbet dairesi olarak isimlendirilmiştir. Salik şöyle mülahaza eder. Feyzi ilahiyye, beni seven ve benim sevdiğim zattan nefsimin üzerine yağar. Bu daire, birinci dairenin aslıdır. Bu dairedeki mülahaza, يُحِبُّهُمْ nehu. Allah'ın kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği kimselerdir. Daire 3 يُحِبُّهُمْ nehu. ayeti kerimesi gereğince benim sevdiğim ve o da beni seven zattan nefsimin üzerine feyz yağar diye mülahaza eder. Sonra kafs murakabesini yapar. Bu murakabede muhabbetullah bedene hükümran olduğu için ve salikin şuurunda Allah Azze ve Celle'den başkası olan her şey silindiği için istediği isimle tasarruf eder. Şeriate muvafık olduğu nispette İşi istidraçtan ari ve kerameti sahih olur. Kavs Murakabesi İkinci dairenin aslı, üçüncü dairenin aslı olduğu gibi, üçüncü dairenin aslı da kavs dairesidir. Öyle ise kavs dairesi, diğer üç dairenin aslıdır. Salik, beni seven, benim onu sevdiğim zattan nefsimin üzerine feyz yağar diye mülahaza eder. Bu makamın halleri, göğüs genişlemesi, sabrın kemali, şükür, rıza bu makamda tahakkuk eder. Bu makamda hiçbir delile ihtiyaç kalmaz. Şer'i teklifler meleke olur. Nefs o kadar sükunet bulur ki hiçbir maraziyeye, tabiata iltifat etmez. Şer'i hükümleri tekellüfsüz olarak ifa eder. Salik bu makamda hakiki fena ve beka ile şereflenir. Çünkü velayeti surada vusul bulmuş olan fena ve beka, suri-beşeri idi. Bu makamda ise salikin ne aynı ne de eseri kalır. Bu makamda bil fiil, fiili ve sıfatı zati tecelliye tahakkuk eder. Bu makamda evhamdan, hayalden, gölgelik şaibesinden kurtulur. İsmi Zahir'in Murakabesi Salik, velayeti kubrağının seyrini tamamladıktan sonra, İsmi Zahirin murakabesine başlar. Alemul Emre dahil olan latifelerin üzerine Ellahiru Celle Celaluhu ismiyle isimlendirilen zattan Feyzi ilahiyenin gelişini mulahaza eder. İsmi Batın murakabesi. Salik Ellahiru Celle Celaluhu murakabesinden sonra El Batinu Celle Celaluhu ismiyle isimlendirilen zata bahtan Feyzi İlahiye'nin latifeyi turabiyeden Eşit, toprak latifesinden maada üç unsura yağdığını tefekkür eder. İsmi batın dairesi, melaike-i kiramın ve velayeti ulyanın menşe'idir. Eşit, başlangıcıdır. Nübüvvetin Kemalatı Murakabesi Salik nübüvvetin kemalat murakabesinde, Zatı ı bahtan turabın, eşit toprak unsurunun üzerine feyzi ilahiyenin inişini mülahaza eder. Bu daire nübüvvetin kemaline menşedir. Eşit başlangıç ve meydana getirendir. Risalat kemalatının murakabesi. Risaleti icat eden zatı bahtan feyzinin gelişini mülahaze eder. Bu mülahaza vahdaniyet heyeti üzerinedir. Kemalatu ulul azmın murakabesi. Salik vahdaniyetin heyeti üzerine Ulul azmın kemalatını icat eden zatı Bahtan feyzin inişini mülahaza eder. kemalat ulul azmın murakabesinden itibaren suluk, eşit yol, hakayık-ı ilahiye ve hakayık-ı enbiya olmak üzere ikiye ayrılır. 1- Hakayık-ı ilahiyenin yolu Hakayık-ı ilahiyenin yolunda salik, kabeyi i Rabbaniye'nin hakikatini mülahaza eder bütün kainatın secdesine hakiki kabe olan zat-ı feyzin gelişini heyeti vahdaniye üzere mülahaza eder. Sonra Kur'an-ı Mecid'in hakikatine menşe, Hazreti zat-ı bahtın vusatinden feyzin inişini mülahaza eder. Benzersiz, Hazreti zat-ı bahtın ella misaliyeyi heyeti vahdaniye üzere ve hakikati salata menşeinden feyzin gelişini mülahaza eder. İşte bu makamdır ki, Tecelliyi zatiye kemaliyle tahakkuk eder. Bu makama işaret olarak Hazreti nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem "Aqrabu ma yakunu'l abdü ilallahi ve huve sajidun." Kulun Allah'a en yakın zamanı namazın secdesinde olduğu vakittir diye buyurmuştur. Hem de "Lime Allah'i vaktun la yesa'uni fihi melikun mukarrabun ve la mursalun." ''Benim Allah ile beraber olduğum bir vakit vardır ki, ne bir mukarreb melaikeden, ne de bir nebiden ve ne de bir rasulden alakam vardır.'' diye buyurmuştur. Salik sonra sırf mabut olan zat-ı bahtın murakabesini yapar. Vahdaniyet heyeti üzerine feyadı mutlak, hüviyeti sırftan feyzin nüzulünü mülahaza eder. Hakayki ilahiyede tekamülün son noktası burasıdır. Bundan sonra Halik Teala'nın fadıl ve ihsanından ma'ada hiçbir şey kalmamıştır. 2- Hakayk-ı Enbiya'nın Yolu Hakayk-ı Enbiya'nın yolu, Hakikati İbrahimiye adlı olan bu daireden başlar. Salik, vahdaniyetin heyeti üzere Hakayk-ı dairesinin menşei olan Zat-ı feyzin inmesini mülahaza eder. Sonra hakikati Museviye dairesini mülahaza eder. Bu mürakabede salik, hakikati Museviye dairesine menşe olan Zat-ı heyeti vahdaniye üzere feyzin inmesini mülahaza eder. Sonra hakikati Muhammediye dairesini murakabe eder. Haddi Zatında seven ve sevilen ve hakikati Muhammediye menşe Zat-ı Baht'ın heyyeti vahdaniye feyzinin gelmesini tefekkür eder. Sonra Hakikati Ahmediyye dairesinin murakabesi yapılır. Salik Hakikati Ahmediyye'nin menşei olan ve hatt Zat'ında sevilen Hey'eti Vahdaniye üzere zat-ı bahtan feyzin gelmesini tefekkür eder. Sonra daireyi hubbi sırf murakabesine başlar. Hubbi sırf menşei olan zat-ı bahtan Hey'eti Vahdaniye üzere feyzin gelişini mülahaza eder. Sonra ''Ella ta'yin'' dairesinin murakabesine geçer. Salik, ''Ella ta'yin'' dairesinde bütün ta'yin, nispet ve izafelerden münezzeh ve müberra olan zat-ı bahttan bizzat vahdaniyet heyeti üzerine feyzin inişini, yağmasını mülahaza eder. Ma'budu sırf dairesiyle birleşir. Burada seyri suluk tamamlanmış olur. Tarikat-ı nakşiyeyi buraya kadar amel edilir.